Oh yeah. çıkarsız. Merhaba kainat, bugün 20 Ocak Cuma, yıl 2017 ay 1 gün 20 Kasım 74 1438 Hicri Rebülahir 22, 1432 Rumi Ocak 7 Günün tarihi, 67 yıl önce bugün 20 Ocak 1956'da yazar Yaşar Kemal, İnce Mehmet romanıyla Varlık Dergisi Roman Armağanını kazanmıştı.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 Merhaba herkes, Açık Radyo Burası 94.9, AçıkRadyo.com.tr ve Açık Gazete Programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Sedattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz her zaman olduğu gibi. Ve Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışımızda, gitarla Jim Greeningörn, geyik gibi ya da geyikler gibi diye... ...adlandırılan, başlığı olan bir şarkısını, bir çeşit türküyü dinlettik. Güzel bir enstrümantal parçaydı, onun büyükçe bir bölümünü çaldık. Neden çaldığımızı da şimdi Eduardo Galeano'dan dinleme imkanımız olacak.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 Nehir ve geyikler. En eski eğitim kitapçığı bir kadının eseriydi. Gaskonyalı Duda 9. yüzyılın başlarında oğlum için ders kitabı adlı eserini Latince yazmıştı. Kitap hiçbir şeye zorlamıyordu. Sadece fikir veriyor, tavsiye ediyor, gösteriyordu. Sayfalarından birinde bizi geniş nehirleri birbiri ardına tek sıra halinde kafalarını ve boyunlarını önlerindeki giyiğin sırtına dayamak suretiyle yüzerek geçen geyiklerden ders almaya davet ediyordu. Böylece birbirlerine destek olur ve nehri çok daha kolayca aşarlar. Ve o kadar akıllı ve bilinçlidirler ki, Sıranın başındakinin yorulduğunu hissettikleri anda onu en arkaya yollarlar ve sıranın başına başka bir geyik geçer. AYNALAR Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Sel yayıncı Evet tarihte bugün kısaca 1921'de bugün Türkiye'nin ilk anayasası yapılmış. Bugünlerde anayasanın değiştirilmesi bolca gündemde ve bütün Türkiye'nin rejimi, yapısı Demokrasisi değiştirilip ortadan kaldırılması söz konusuyken son derece önemli. Ve bu 1921'deki anayasa değişikliğinde daha doğrusu anayasa inşasında egemenliğin kaynağı ve kullanımı konusunda da ulusal egemenlik ilkesi konarak çok temeli atılmış oluyor. 1969'da bugün Doğu Pakistan polisi öğrenci aktivistlerinden Emanullah esad Zaman'ını katletmiş ve böylece büyük bir öfkede doğunca Bangladeş Ulusal Kurtuluş Savaşı başlamış oluyor. Sonradan da Bangladeş ayrı bir ülke olarak ayrılacaktır. Bir ufak bir olaydan, kıvılcımdan neler doğduğunu gösterebilen tarihsel örneklerin sayısız örnekten, bir tanesi bu. 2009'da da İzlanda'da bir protesto hareketi ortaya çıkmış. 2009'daki İzlanda'daki mali çöküş kriz protestoları başlayınca bir protesto hareketi Korsan Partisi'ne kadar uzanan ve İzlanda'nın da ana yapısını değiştirmekte de çok önemli rol oynayacak bir hareketin başlangıcı da 2009'da. 8 sene önce. Evet, günün haberlerine geçelim şimdi. Gene pek az gazetede rastladığımız şekilde Agos gazetesi genel yayın yönetmeni, gazeteci, aktivist Granting katledilişinin 10. yılında Agos gazetesi kendi gazetesinin önünde anıldı. Binlerce kişinin katıldığı törende, vurulduğu yerde anıldı ve konuşmalar da yapıldı. Bununla ilgili ayrıntılı olarak birazdan eşi Rakel Dink'in yaptığı konuşmanın tamamını da vereceğiz. Gelin bu ülkedeki güvercin tedirginliğini kaldıralım şeklindeki. Ankara'da saat 15'te çağrı yapılan Hrant Dink polisin izin vermediği hafif gerginlik çıktı. Hatta hafifinde ötesinde gerginlik çıktığını da söyleyelim ekleyelim. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda Halkların Demokratik Partisi (HDP) grubunun ranting cinayetinin araştırılması ile ilgili önergenin gündeme alınmasına ilişkin öneri kabul edilmemiş ve böyle bir e, durum vardı işte. Şimdi günün en önemli haberlerini de e, söyleyelim. HDP demişken aynı zamanda Hrant Dink'in e, anlasıyla alakalı Selahattin Demirtaş tarafından gönderilmiş bir not da var. Hrant Dink'in aramızdan ayrılışının 10. yılındayız. Geçen 10 yılda ülkemiz yaşanabilir, özgür bir ülke olmak haline maalesef getiremedik demiş. Bu nedenle Hrant'a karşı mahcubuz ama diz çökmedik diye devam Biz edemedik. Biz de çökmedik diyor evet. Ve bu arada da Selahattin Demirtaş hakkında terör örgütü propagandası suçlamasıyla açılan davada beraat gelmiş. Bu... Uh haberleri verelim ee, İran'da 17 katlı binanın çöktüğü 20'den fazla itfaiyecinin öldüğü bir facia var 17 katlı Plasko binası başkent Tahran'da güvenlik kaygıları da varmış zaten ama pek bir şey yapılamamış anlaşılan bir başka felaket deprem bir dizi depremde olduktan sonra İtalya'da bir otelle çığ düştü çığ felaketinde 4 kişinin Cesedinin çıkarıldı 25'te kayıp olduğu yani büyük bir 30'a yakın kayıp dördü de çocuk olmak üzere 24 müşteri bulunuyormuş otelde. En az 25 kişinin aranması çalışmalarına devam ediliyor. Abruzzo bölgesinde bir de dünyanın öbür ucundan Meksika'dan bir fel yani felaket yok aslında ama olabilir. Meksika'daki bir yanardağın indifa etti. en aktif yanardağlardan Colima yanardağının 18 Ocağı 19 Ocağı bağlayan gece çok şiddetli bir şekilde indifa ettiği püskürttüğü kül ve dumanında havaalanı limanındaki uçuşların iptaline neden olduğu belirtiliyor. 65 kilometre öteden duyulmuş indifanın sesi ee, bir de Afrika'dan haber Senegal ordusundan yapılan açıklamada askeri birliklerin başkanlık seçimlerinin ardından hat safada gerginliğin devam ettiği Gambiya'ya girdiği belirtiliyor. Senegal ordu sözcüsü Abdou Endiaye'yi Gambiya'ya girmiş bulunuyoruz diyor. Seçilmiş başkan Adama Baro da e, bu ülkede e, ki büyük e, yemin töreni yaptı. Senegal'in e, ayrıca da Birleşmiş Milletler destekliyor tabi adama Barrow. E, seçimleri kaybetmesinin ardından o hal ilan eden eski Başkan Yahya de barışçıl bir şekilde çekilmesi çağrısında bulunmuş. Ne olacağı belli değil. Fakat gerginlik olmakla beraber halkın büyük e, sevinç gösterileriyle kendi seçtiği başkanın ülkeye gelmesini ve göreve başlamasını istediğini belirten haberler ve gösterilerde, şey görüntülerde var aslında. Evet, biz de Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda ikinci tur anayasa değişikliği görüşmelerinin ikinci gününde bağımsız milletvekili Aylin Nazlıhakan'ın kendisini kürsüye kalkıp çelemesinin ardından kavga çıktı ve yaralanmalar var. Çok çarpıcı görüntüler de oradan da var. iki milletvekilinin hastaneye kaldırıldığı haberi de var. Ama geçmiş şeyde maddelerde anayasa maddeleri evet. Geçmiş gayet yolunda gidiyor. 7. ayına giren Türkiye'de, ya daha doğrusu şunu söyleyelim, Cumhurbaşkanı'na meclisi fes etme yetkisi veren 11. madde. ikinci turda kabul edildi 342 oyla. E, oturumda değişiklik teklifinin ilk 7 maddesini referanduma götürecek oy sayısına da ulaşıldığı belirtiliyor. Kelepçeli eylem sonrası kavga çıktı. Şafak Pave'in kol protezinin çıktı. Ayrıca yere düştü. Bir milletvekilinde de tekmelendiği belirtiliyor. İkisi de hastanelik olmuş. Hastanelik eden kişinin ise Adalet ve Kalkınma Partili Enç. Gökçen Özdoğan Enç. Daha önce köpekler giremez pankartını açan mecliste o pankartı açan kişi oldu söyleniyor. Antalya milletvekili. Aynı zamanda çeşitli yerlerde de mesela Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, Kadın ve Demokrasi Derneği KADEM ve Türk Kadınlar Konseyi Derneği üyesi olduğu da belirtiliyor. Bu kadar dernek üyeliğine rağmen böyle bir şiddeti göstermiş olması da ayrı bir, ayrı bir e, durum yani. yani. Evet ve kendisi ayrıca da iki milletvekilini hastanelik ettikten sonra e, gelip oy kullanmış. Öyle bir e, durumu var. Pervin Buldan, öbürü de e, hastanelik olan HDP'li milletvekili. 7. ayına giren o halinde bilançosu acayip. Onu da daha sonra belki okumaya çalışırız. Bir de greve, asil çelik grevine milli güvenlik gerekçesiyle yasaklama geldi. Bursa'nın Orhan Gazi asil çelik fabrikasında başlaması planlanan grev Bakanlar Kurulu kararıyla 60 gün ertelendi. Milli Eğitim Bakanlığı da ders kitabı dışında başka kaynak kitap kullanılmamalı diyerek belki de 10 yıllarca süren bir çoğulcu, e, pluralist bir eğitim uygulamasına da son vermiş oluyor. Bu ancak e, diktatörlüklerde Sovyetler Birliği gibi yani sol kendisine komünist ya da Başka türden diktatörlüklere diyen diktatörlüklerde görülen tek tip kitap eğitimi Böyle bir durum var Türkiye'de Suriyeli mülteci çocuklarında %40'ının okula gidemediği de açıklandı Bu da büyük bir facia UNICEF'in açıklaması Evet şimdi dönelim çok az sayıda gazetenin kapsamakta ısrar ettiği artık resmen suç ortağı halini aldığını da rahatlıkla söyleyebileceğimiz bir durum var. Dünyanın en önemli cinayetlerinden ve olaylarından bir tanesinden bahsediyoruz. 10. yılında katledilen Hrant Dink'in, katledilen Hrant Dinkin 10. yılında yapılan anma töreninden Türkiye'nin önde gelen gazeteleri arasında e, bahseden sadece Cumhuriyet Gazetesi, Evrensel Gazetesi, bir de Bir Gün Gazetesi var. Cumhuriyet Gazetesi manşetten vermiş, ranting binlerce kişinin katıldığı törenle vurulduğu yer var, yerde anıldı, buradayız diye büyük bir fotoğrafla birinci sayfadan vermiş kapaktan. Evrensel gelin güvercin tedirginliğini kaldıralım sözünü alarak sür manşetten vermiş. Yine fotoğraflı olarak ve bir de bir gün gazetesi manşetten vermemekle beraber bir kapaktan Grant için yine aynı yerde birbirimizi yaşatalım diye tepeden çekilmiş bir fotoğrafla vermiş. Rüret gazetesinde tık yok, tek satır tek kelime yok bu olaydan. Dünyanın dört bir tarafında anıldı çünkü çok uluslararası evet. bir olay. Ama müjde var. Milliyet Fransız 10 yıl demiş. Hrant kim? Ne on yılı falan hiç daha önce bir bilgi vermediği için anlaşılamıyor ama İlç yoktan, yoktan iyidir. diye Arif Balkan imzalı bir haberle sağ alt köşeye sıkıştırıvermiş bir haberi. Küçücük bir haberi. Bir müjde de türten var. Bak çok beğeneceksin. 10 yıldır özlüyoruz diye sol alt köşede 3-5 satır 20 kelime ile vermiş. Onun dışındaki gazetelerde sıfır. Sabah, akşam Yeni Şafak Star gazetelerinin birinci sayfalarına, kapak sayfalarına bakıyorum. O vitrin demek oluyor onlar. İçeriye de bakmıyorum. Zaten daha fazla da ilgilenecek bir durum yok. Evet. Şimdi şöyle yapalım. Ee, Dün e, Raquel Dink'in çok kalabalık beklenenin de ben, benim şahsen beklediğimin üzerinde bir kalabalık olduğunu gördük. Katledilişinin 10. yılında e, Raquel Dink'in yaptığı konuşmanın tamamını e, verelim size. 10 yıl dile kolay tam 10 yıl sensiz hiç kolay değil. Sensiz olmak Sevdiğinin yanında olmayışı, hele kalleş bir planla benden almaları ayrıca acı, keder ve üzüntü dolu diye başlıyor. Acısı 20 yılı bulanlara, 30'u, 40'ı bulanlara ben şimdi ne diyeyim? Çocuğu öldürülenlere ben şimdi ne diyeyim? Diye başlıyor. my mission. keldin dün binlerce kişinin katıldığı törende ranting'in vurulduğu yerde anılmasının töreninde yaptığı konuşmada bunları söylüyordu. Çok o, tarihi bir konuşma olduğunu da söyleyebiliriz. Daha önce dedik, yine diyeceğiz. Bu cinayetin faili meşhurdur. Bu cinayetin faili öyle görünüyor ki Tüm kademeleriyle devlettir. Bu halkın vicdanının bunu anlamak için on yılda ortaya saçılan kepazeliğin ötesinde bir şeye ihtiyacı da yoktur. Yok eğer devlet değilse yine o devlet kendi içindeki taşları ayıklamaktan sorumludur. Ayıklamakla sorumludur diyor. Kutsal olan devlet değil insandır. Kutsal olan yaşamdır. Devlet on yıldır bu ülkenin kutsallarına kıyıp duruyor. Tıpkı yüz yıl önce de Yüz yıldır da kıydığı gibi her ne milletten her ne ırktan her ne inançtan olursa olsun yaşamı kutsal saymadığın sürece bu topraklara layık bir devlet olunamaz kardeşlerim diyordu. Ve ülkenin demokratikleşmesi için ranting davasının bu milletin önemli bir davası olduğunu söylüyor. Eşim mahkemelerden ziyade halkın vicdanını önemserdi. Tüm bu yaşananlar içinde bizlere gelecek adına hala umut veren şey halkın bu cinayeti vicdanlarında mahkum etmesidir dedi. Bu dava Türkiye'nin demokratikleşme anahtarlarından biridir. İlla bir şey için kullanacaksanız bunun için tepe tepe kullanın dedi Rakel Dink. Sevgi, Başkaları için bir şeyler yapmaktır diyor. Yani bugün bu karanlık dönemde neyse ki bizimkiler iktidarda diye avunanlar sanmayın ki iktidarda olan sizdendir. Sizin iyi niyetlerle bu ülkeyi yönetmesi için gönderdikleriniz halk çocuğuyken devlet adamları oldular. Sözlerini çoktan unuttular. Şimdi suçlarına sizi ortak etme peşindeler. Siz bunu hak etmediniz. Hep birlikte çok daha iyilerini hak ediyoruz. Ve çok daha iyilerini umarım başaracağız Dedikten sonra Sevgiyi giyinin diyor Sevgi başkaları için bir şeyler yapmaktır Sevgi yolunda yürüdüğünüz zaman Canınız yanacak acıyacaktır elbet Sevgi en güçlü ruhsal savaştır Sevgi kötülüğe iyilikle cevap verir Sevgi olmadan iman olmaz tarihi seviyorum deyip de Kardeşinden nefret eden yalancıdır Çünkü gördüğü kardeşini sevmeyen Görme, görmediği Tanrı'yı da sevemez diyor Yuhanna'dan İncil'den bir alıntıyla Tanrı'yı seven kendisini de komşusunu da sevsin deyip şöyle bitiriyor Sevgi hikaye anlatıcısı olduğunu hakikat anlatıcısı Hrant Dink'in de şöyle bitiriyor sevgili dostlar tam 10 yıldır sizinle birlikte buradayız acıda akraba olduk demiştik hikayelerimizi anlattık dinledik bir o kadar da acı ve acılık dolu, keder ve gözyaşı dolu hikayeler oluştu, çoğaldı. Binlerce, on binlerce diyor. Sadece birlikte yaşamak değil, eşit ve mutlu yaşamak önemli olan. Ve onurlu, özgür yaşamak. Gelin bu ülkedeki güvercin tedirginliğini kaldıralım. Gelin güvercinlere kıymayalım. Çutak'ımın dediği gibi kendisi çutak kemanım diye hitap ediyor. Hrant Gelin onu önce birbirimizi anlayalım, gelin önce birbirimizin acılarına saygı gösterelim, gelin önce birbirimizi yaşatalım diye bitiriyor. Türkan Elçi'den de ranting mesajı var, Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçinleşi eşi Türkan Elçi, Twitter'dan. Kant Dink'in eşi Raker Dink de fotoğraflarını ve şu mesajı paylaşıyor. Bizi bu karanlıktan kurtaracak tek güç adalettir. Açık Gaste Haçadur Avedisyen'in Oratorio albümünden Nimli adlı parçayı dinletiyoruz. Bu arada Baskın Oranın Hrant kimdi, tarihi misyonu neydi başlıklı bir yazısı yayımlandı Agostan. Tamamını okuyacak zamanımız yeterli değil. Ama şöyle diyor yazıda Hrant'ın tarihi misyonunu özetleyeyim diyor. Birinci kanat Türkleri etkiledi. Bu konuda korkunç biçimde şartlandırılmış olan Türkiyeliler 1915'i şok geçirerek öğrendiler sonunda. Birçoğu sinir olsa da diyor. İkinci kanat Türkiye Ermenilerini etkiledi. 1915'in acıları üstüne yabancı diyen Yargıtay kararlarının yayınlandı. Üstelik bir de Asala cinayetleri ortamında Tamamen kendi içine kapanan Türkiye Ermenilerini o iğneli fıçıdan O manevi gettodan çekip çıkardı Ve onlara özgüven verdi Üçüncü kanat Hatta muazzam bir Ermeni Rönesansı başladı O kadar ki sonunda Rum ve Süryani cemaatleri de Bundan etkilendi ve tekrar görünür Oldular diyor Bunun yanı sıra Anadolu'nun ücra köşelerinde Gizli Ermeni olarak kalmış insanlar Ermeni olduklarını söylemeye ve hatta tekrar vaftiz olmaya başladılar. Üçüncü kanat Diyaspora'ya etkiledi, çok yönlü düşünmesini sağladı, zor işti diyor. İstiyordu ki diaspora artık soykırımı bir seçilmiş travma, chosen trauma olarak kullanmaktan vazgeçsin, kimliğini olumlu unsurlar üzerine kursun. Prant'tan sonra diaspora çok değişti, aynen Türkler gibi diyor ve şöyle bitiriyor. Prant'ın bütün çabası iki halkı birbirine yaklaştırmaktı. O ortamda bunu yapabilecek tek insandı, zaten onun için öldürüldü. Bu açıdan katillerin hesabı maalesef rasyonel idi. Ama öldürülünce bir aziz haline geldi. Oluşan toplumsal tepki onun başlattığı süreci dünya kitlelerine yaydı. Hrant'in anısı bir deniz feneri oldu. Tarihi misyonunu Agos ve Hranting Bakvi başta olmak üzere vicdanlı ve akıllı insanlar yükselterek sürdürüyor. Artık durdurlamaz. Evet, bu durumda böyle işte onuncu yılda Hranting anmaları İstanbul'un dışında Ankara'da. Ee, ve Almanya'da, Berlin'de Maxim Gorki Tiyatrosu'nda, e, Berlin'de gene e, Hrant Dink dostları Kotbusa Busser Thor durağında. Fransa'da, Lyon'da, on, Lyon Belediye Başkanı ve Lyon Bölgesi Basın Kulübü'nün ortaklaşa düzenlediği anma etkinliği oldu. Güney Fransa'da Bougbeler kentinde Dink anıldı. <Gülüyor> belediye Meclisi ve Belediye Başkanı'nın ev sahipliğinde düzenlenen kimlik Paris'te Dink anısına okuma etkinliği düzenlendi. Ee, tarihçi Profesör Ronald Grigorsun ve Profesör Hamit Bozastanda katıldı. Ee, Kanada'da öbür tarafında Okyanusun Toronto'da 22 Ocak'ta Tribute to Rank Dink başlıklı etkinlik düzenleneceği belirtiliyor. Ottawa'da Dink anısına etkinlik var. Kensington'da Saint Sarkis Kilisesi'nde söz, müzik ve görsellere Tuğba Çandar'ın Grant isimli biyografisinden Dink'in yaşamından pasajlar okunuyor. Çok sayıda insanın katını ve Avusturya'da, Viyana'da 19 Ocak'ta Grant Dink anılıyor. Kent'teki For Oper önünde düzenlenecek ama da yani baskın oranın da e, altını çizerek belirttiği gibi e, yani kendisi bir aziz haline geldi ve bir deniz feneri oldu olmaya da devam ediyor artık durdurulamaz evet oradan şeye geçelim bu demin oratoryu Haçadur Avedis'in oratoryosunu 1915 büyük felaketi Medz kurbanlarının anısına sözleri de Ludwig Durya'nın müziği kendisine ait olan bir parçayı da e, dinlettik size. Misyon deyince önemli bir şeyden de bahsetmek gerekiyor. Donald Trump'ın da bugün devir teslim töreni var. ve Gerek Amerika Birleşik Devletleri başta tabi Amerika Birleşik Devletleri ama bütün dünya insanları, ülkeleri, ve ulusları için son derece hayati önem taşıyan bir durum bu. Yaklaşık bin milyon insan başkent Washington'a gelecekmiş ya da tahmin edilen bu ile beraber gelecekmiş olduğu tahmin ediliyor, söyleniyor. Bugün düzenlenecek yemin töreni, protesto etmek amacıyla da büyük, Çok bir büyük insan topluluğu evet. gelecek deniliyor. Yüz binlerce kişinin geleceği belirtiliyor. Bu arada son e, kabine toplantısındaki son şeylerde görüşmeler yapıldı etik komisyonu üzerinde. Yani inanılmaz şeyler oluyor. Yani inanması hakikaten sürreal düzeyde. Yani diyor ben okumaya çalışıyorum çeşitli yerlerden başladım ne olmak üzere. Mesela tarihin gelmiş geçmiş en zengin e, kabine üyelerinden birisi olan belki de birincisi olan 3 milyar dolarlık yaklaşık Ross Wilbur Ross yaptığı konuşmada 2009'dan beri çalışı yanında çalışan adamı işten attığını söylemiş ruhsatı olmadığı için böyle şeyler oluyor yani LGBT aktarı aktivistleri zaten başlamışlar halihazırda hazırda protesto gösterilerine Baş, başkan yardımcısı Mike Pence'in Washington DC'de kaldığı yerin hemen önünde büyük bir protesto gösterisi düzenlemişler muhafazakar bir siyasetçi Pence dile getirdiği görüşler ve Indiana valisi olduğu dönemde desteklediği yasalar nedeniyle LGBT'lere karşı aydıncılık yapmakla eleştiriliyordu biz Türkçe'den aktarıyorum. Gün boyunca da devam etmesi bekleniyormuş protesto gösterilerinin, evet. yemin töreni. Skandal beraber. üstüne skandal, yalan üstüne yalan söylüyor. Bütün kabine üyeleri e, sorguya çekilirken senato önünde, senatörler ve temsizlen meclisi e, üyeleri önünde. Yani mesela kendi e, yatırım yaptığı şirket için lehine bir kanun tasarısını geçiri vermiş. Bunu söylemiyor ama bu şirketle bağlantısı olduğunu mesela yeni Tom Price adlı yeni bir şey sağlık ve insan hizmetleri bakanı yaptığı adam ee, ya da e, mesela Nikki Haley, Haley, Birleşmiş Milletler temsilcisi oluyor fakat Birleşmiş Milletlere karşı olduğunu söyleyen bir kadın böyle bir şey düşünüyor çünkü İsraili destekliyor, evet. İsrail düşmanı bir Birleşmiş Milletler olmaz diyor. Ee, ve Scott Pruitt en önemlilerinden bir tanesi ee, kendisi e, EPA'in e, çevre korumanın başına geçecek ve tamamen EPA düşmanı bir adam olduğunu da gizlemeye çalışsa da ortadan kalkmıyor. Şimdi Donald Trump'ın misyonu mu? Amerika Birleşik Devletleri'ni fosil çağında tutmak başlıklı bir yazısı yayınlandı George Monbiot'un çok bugüne yetişmek üzere dünyanın iyi bir özeti hızla elden geçirebilirsek yazıyı Amerika'yı yeniden beklemeye almak yani make America great again lafıyla bir kelime oyunu yapıyor make America wait again beklemeye almak Donald Trump'ın enerji politikası işte buna varıyor bütün saatleri durdurun teknoloji devrimi askıya alın fosil yakıtlardan temiz enerjiye geçiş sürecini Elden geldiğince erteletin. Trump makine ve teknoloji düşmanlarının işlerini kaybedecekleri gerekçesiyle ortaya çıkan 19. yüzyılda e, diye adlandı, Loditler mi? makine kırıcılar. Makine kırıcıların hayalini kurdukları başkan ellerindeki petrol ve kömür rezervlerini son damlasına kadar sıkıp posasını çıkartmalarına izin verecek olan adam o çünkü. Ona ihtiyaçları var Luditlerin çünkü bilim, teknoloji ve insanların güvenli ve istikrarlı bir dünya talepleri onları tam anlamıyla şapa oturtmuş durumda. Kazanabilecekleri adil bir dövüş müsabakası kalmadı artık. Dolayısıyla son umut olarak müsabakada şike yapacak bir hükümete bakıyorlar. Trump da bu amaçla bakanlar kuruluna evrensel bir suç işlemiş insanlardan bazılarını tayin etti. Belirli ülkelere ya da gruplara karşı değil, yeryüzündeki herkese karşı işlenmiş bir evrensel suç. Son zamanlarda yapılmış bazı araştırmalar şunu ortaya koyuyor. İklim değişikliği konusunda Paris anlaşmasının öngördüğü türden çok sık önlemler alınmazsa, sadece Güney Kutbu'nda Antarktika'da görülecek buz erimesi, deniz seviyelerinin bu yüzyıl içinde 1 metre, gelecek yüzyıllarda da 15 metre yükselmesine sebep olacak. Bunu şeye ekleyin, Kuzey kutbunda Grönland'da meydana gelecek erime ve deniz suyunun genleşmesiyle birleştirin. Dünyanın büyük şehirlerinin bir çoğunun neredeyse tamamının varlığının düpedüz tehlike altında olduğunu görürsünüz. Kuzey ve Orta Amerika'da, Orta Doğu'da, Afrika'da ve Asya'nın büyük bölümünde can alıcı önem taşıyan tarım bölgelerinin iklim yüzünden yıkıma uğraması ortada ortaya öylesine büyük bir güvenlik tehdidi çıkaracaktır ki yani tarım yapılamayınca açlık ve kıtlık tabii. Evet. Bunun yanında diğer tehditlerin topu solda sıfır kalacaktır. Ve Suriye'deki iç savaş, esaslı ve köklü politikalar benimsenmediği takdirde dünyayı nasıl bir gelecek beklediğini gösteren bir pencereden bakmak gibi diyor. George Monbiot. Riskler somut gerçeklere dönüşürse Bunlar bizim uyum sağlayabileceğimiz şeyler değil. Bu krizler bizim onları karşılayabilme kapasitemizden daha büyük olacak. Bunlar toplumların hızla ve kökten bir şekilde basitleşmesine yalınlaşmasına yol açacaktır. Yani biraz sertçe söylersek bu yalınlaşma medeniyetlerin ve medeniyetlerin destekleyip ayakta tuttuğu birçok halkın insanın sonunun gelmesi anlamına gelmektedir. Böyle bir şey olursa bu ...yeryüzünde gelmiş geçmiş en büyük suçun işlendiği anlamına gelir. Trump'ın önerdiği Bakanlar Kurulu'nun üyeleri de... ...bu suçun başlıca failleri arasında yer almaktadırlar. Bakalım... ...Exxon Mobil Petrol, e, petrol Şirketi'nin baş yöneticisi Rex Dış ...Dışişleri Bakanı olarak atayan Trump... ...böylelikle yalnızca fosil ekonomisine... ...sizin yanı başınızdayım garantisini vermekle kalmıyor... Aynı zamanda başka bir destekçisine yani Vladimir Putin'e de huzur ve destek sağlamış oluyor. Exxon'la Rus devlet şirketi Rosneft arasında Kuzey Kutbu'nda Arktik'te petrol rezervlerini işletmek üzere 500 milyar dolarlık bir anlaşmanın taşeronluğunu yapan şahıs bizzat Tillerson'dı. Bu hizmeti karşılığında kendisine Rusya'nın dostluk nişanı bizzat Putin tarafından takdim edilmişti. Söz konusu anlaşma Rusya'nın Ukrayna'yı istila etmesi üzerine Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya'ya dayattığı yaptırımlar yüzünden durduruldu. Yaptırımların Trump hükümetinde şimdiki halleriyle e, sürdürülmesi olasılığı ise en yakın ondalık hanesi içinde bakacak olursak bir kar topunun cehennemde erimeden kalması olasılığıyla aynıdır. Eğer Rusya gerçekten Amerika Birleşik Devletleri seçimine müdahale ettiyse bu anlaşmanın canlandırılmasıyla birlikte cömertçe ödüllendirilmiş olacaktır. Trump'ın Enerji Bakanı ve İçişleri Bakanı adaylarının ikisi de iklim değişikliği inkarcısı. Ve ne tesadüftür ki her ikisinin de fosil yakıt endüstrisi tarafından desteklendiğine ilişkin uzun bir tarihi geçmiş mevcut. Trump'ın Adalet Bakanlığı için önerdiği isim Senatör Jeff Sessions'ın bir petrol şirketine arazi kiraladığı yolundaki bilgiyi çıkar çatışmalarını araştıran etik komisyonuna vermekten kaçındığı iddia edilmekte. Çevre koruma kurumuna EPA'yı yönetmekle görevlendirilen Scott Pooit ise çalışma hayatının büyük bölümünde işte bu EPA'ye karşı kampanyalar yürütmekle geçirmiş bir şahıs büyük bölümünü. Oklahoma eyaleti başsavcısı iken EPA'ye karşı 14 dava açmış. Davalarda başka şeyleri yanı sıra kurumun temiz enerji planını hukuken hükümsüz kılmak, kömür işletmelerinde açığa çıkan cıva ve diğer ağır metallerin EPA tarafından sınırlandırılmasına ilişkin hükümleri kaldırmak, bunlar için dava açmış ve EPA'nin içme suyu kaynaklarını ve yaban hayatını koruma altına almaya öngören hükümlerini kaldıtmak amacını yutmuştur. 14 dava. Bu 14 davanın 13'ünde davacı taraf olarak Prohit'in kendi seçim kampanya fonlarına ya da kendisine bağlı siyasi kampanya komitelerine parasal katkı yapan şirketlerin bulunduğu da iddialar arasında diyor Montbio. Trump'ın atamaları benim kirlenme paradoksu adını verdiğim olgunun yansımaları diyor Mon George Montbio. Buna göre bir şirket ne kadar çok kirletirse Siyasette o kadar çok para harcamalıdır ki yapılacak düzenleme ve regülasyonlar yüzünden yok olup gitmesin ticaret hayatında. Dolayısıyla seçim kampanyalarının finansmanında en pis şirketler daima baskın çıkmakta. En büyük nüfuzu onların kullanması daha temiz rakiplerinin de saf dışı kalması sağlanmaktadır. İşte Trump'ın kabinesi siyasi kariyerlerini tepeden tırnağa pisliğe borçlu olan insanlarla dolu. Bir zamanlar fosil yakıtları geliştirip işletmenin insani yararlarının bu yakıtların getireceği zarardan fazla olduğunu ileri sürmek ama doğru ama yanlış mümkündü. Oysa şimdi riskleri apaçık terimlerle ortaya koyan çok daha rafine haline gelmiş bir iklim bilimiyle temiz enerji teknolojilerindeki büyük maliyet düşüşleri bir araya gelince bu argüman kömür yakıtlı bir termik santral kadar demode hale gelmiş durumda. Amerika Birleşik Devletleri geçmişi eşeleye dursun. Çin yenilenebilir enerjiye elektrikli arabalara ve yeni akü teknolojilerine dev ölçekte yatırım yapmakla meşgul. Çin hükümeti bu yeni endüstri devriminin 13 milyon kişiye istihdam yaratacağını ileri sürüyor. Bu iddia Trump'ın kömür işletmelerini canlandırmak suretiyle milyonlarca kişiye yeni istihdam alanı yaratacağı yolundaki vaadinin aksine, hiç olmazsa gerçekleşme ihtimalini bağrında barındırıyor. Mesele sadece ortada daha iyileri varken eski bir teknolojiye dönmenin zorluğundan ibaret değil. Aynı zamanda kömür işletmeciliği artık öylesine otomasyona uğramış durumda ki, bu sektörde yeni istihdama da pek yer kalmamış durumda. Trump'ın fosil çağını canlandırma girişimi kömür ağlarından, kömür baronlarından başka kimsenin işine yaramaz. Gayet anlaşılabilir bir şekilde sosyal yorumcular Trump'ın bu konuşlanmasında birkaç ışık huzmesi bulmaya çalışıyorlar. Ama nafile burada hiçbir ışık yok. Trump gerek halka yaptığı konuşmalarda gerek Cumhuriyetçi Parti platformunda, gerekse yaptığı atamalarda şunları apaçık ortaya koydu. İklim bilimine ve temiz enerjiye ayrılan fonları kısmak, Paris anlaşmasını yırtıp atmak, fosil yakıtlara yapılan destekleri, sübvansiyonları sürdürmek, Amerikan halkını ve dünyanın geri kalanını kirli enerjinin zararlı etkilerinden korumaya yönelik yasaları iptal ve ilga etmek için mümkün olan en büyük gayreti göstermek niyetinde. Ve son cümle şöyle, Trump'ın başkan adaylığı yerleşik iktidara meydan okuyan bir ayaklanma olarak sunuldu. Ama onun iklim değişikliği konusundaki pozisyonu aslında en başından beri apaçık olması gereken şeyi ortaya çıkarıyor şimdi. Gerek kendisi, gerekse takım arkadaşları yerleşik muktedirleri temsil ediyorlar. Başkaldıran teknolojilerle savaşıyorlar Can çekişen demode işletme Modellerine karşı girişilen Siyasi meydan okumaları imha etmeye çalışıyorlar Onlar Değişim dalgalarına Ellerinden geldiği ölçüde Bir süre daha set çekmeye çalışacaklar Ondan sonra da Dalga Dalga kıranı yıkıp Geçecek Bu da George Monbiot'un şey yetiştirdiği devir teslim törenine yetiştirdiği yazı 18 Ocak tarihinde Guardian'da yer alan Guardian'da yer alan Donald Trump'ın misyonu mu? Amerika Birleşik Devletleri'ni fosil çağında tutmak başlıklı yazısı bu arada da şeyi de ekleyip bitirelim çevre ve insan hakları savunucularına büyük taarruzlar her tarafta ceryan ediyor. Kolombiya'da iki insan hakları savunucusu katledildi. Emilsen Manyuma ve kocası Joe Javier Rodellaga Rodellaga yani hem insan hakları hem de çevre konusunda uğraşıyorlardı. Maalesef bir de Meksika'da yerli çevre aktivisti lideri Isidro Baldenegro Lopez'de katledildi. Onlar da Sierra Madre dağlarındaki illegal keresteciliği önlemeye çalışan ve ormansızlaşmayı önlemeye çalışan insanlardı. Mücadele devam ediyor. Giderek, sertleşerek bunları konuşmaya devam edeceğiz. Açık gazete. Seyyare Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sizin. Merhaba merhaba. Merhaba günaydın. Günaydın. Ee, bugün evet dünya için sonunda Trump dönemi başlıyor. Evet. Bu hayırlı olsun diyelim. Şimdi ee, şöyle bir e, ya dünya geneline baktığımızda işte benim de şu an bulunduğum Macaristan'da e, daha önce de işte zaten iki programda bahsetmiştim. Yüzde yetmiş beşlere varan neredeyse burada da işte bir popülist dalga desteği var. E, popülizm altı yıldır benim çalıştığım üzerine bir konu. Ve e, hep onu söylüyorum yani ben e, kendi konumun akademik olarak e, merak ettiğim ve gerçekten de ilgilenerek 6-7 yıl önce daha öncesinde de ilgim vardı ama hakikaten e, cidden çalışmaya başladığım zaman işte bu e, süreç oldu. E, kendi konumuzun insanlar e, popüler olmasını ister akademisyenler veya yani genel olarak işte herhangi bir konuyla ilgilenen böyle araştırma yapanlar. E, ama ben gerçekten çok üzülüyorum. <gülüyor> Benim konum keşke hiç popüler olmasaydı. Ve giderek daha içine kapanıyorum bu konuda. Ee, zaten herkes daha çok yazıyor popülizmle ilgili artık herkes e, bu konuları e, ele alıyor. Dolayısıyla çok da uzman var. Ee, biraz ondan dolayı biraz da artık e, nereye gittiğini, gerçekten ne anlama geldiğini biraz fazla iyi anlamaya başladığım için <gülüyor> bu geçen yıllarda de i̇şte kendi konuma tahammülüm de azaldı. Bir de o da var artık. E, fakat işte dünyaya hükmetmeye başladı popülizm. Elbette bu devirde geçecek. E, çok daha iyi politikalar, çok daha iyi politika üretmek, e, daha doğrusu politika üretmek söz konusu olacak. Çünkü popülizm bence politikanın ölümü demek aslında. Politikayı boğan, öldüren bir e, yaklaşım. Hatta işte akademisyenler arasında tartışma da var bu konuyu çalışanlar arasında bir ideoloji midir populizm? Çünkü ideoloji bir düşünceler bütünü diyemeyeceğimiz kadar da ortada bir şey yok, bir düşünce yok, bir tutarlılık yok. Döküldüğü kabın adeta şeklini alıyor bu. Strateji de demeyi o yüzden bazıları bazı akademisyenler tercih ediyorlar bu. İdeoloji veya strateji tercihiniz ne olursa ve her şeyden önemlisi de toplumları kutuplaştırıyor. Ee, hep e, bana sorulduğunda yani popülizmin mesela diğer ideolojilerden, diğer e, politik stratejilerden farkı nedir e, dendiğinde bu işte toplumların e, düşmanlar, dış mihraklar işte ve onların içerideki ajanları e, ve halk ...haf seçkin, e, yani seçkin derken soylu halk ve kötü, soysuz, yoz, e, elitler, dış mihraklar arasında ikiye bölünmüş Tabii ki bu e, tamamen bir projeksiyon. İşte dış mihraklar, elitler diye aşağılanan, düşmanlaştırılan kesim. şamp örneğinde de gördüğümüz gibi veya o kadar da uzağa gitmeye de gerek yok. <gülüyor> evet. Ee, kendi bulunduğumuz yerlerden bakacağımız gibi e, hiç de hiç böyle konuyla alakası olmayanlar olabiliyor. Tam tersi seçkinler, elitler ve e, yozlaşmışlar diyelim de e, kendi halk olarak addeden veya halkın temsilcisi olarak addedenler olabiliyor. İşte Trump örneğinde görüldüğü gibi. Dolayısıyla Trump'la ilginç bir döneme başlıyoruz bugün evet tabi şey dedin yani bu da geçecek dedin ama yani tabir yerindeyse tabir caiz ise eğer delerek de geçmesi ihtimali çok kuvvetli özellikle George Monbiot'un tam da devir evet. teslim törenini yetiştirdiği çok bence özlü yazıda dünyanın da başına örülebilecek en büyük çoraplardan birini hatta evrenin en büyük suçunu işlemek üzere olan gelen insanların bütününden bahsediyoruz kabinesiyle beraber. Yani tam bir karşı devrim hatta faşist bir karşı devrim darbesi gerçekleştirmiş olduğu da söylenebilir kendisinin. Bu çok hesabını şey yapacağız yani değişim dalgasına ellerinden geldiği ölçüde bir süre daha set çekmeye çalışacaklar ondan sonra da dalga dalga kıranı yıkıp geçecek tufan diye biten bir yazısı var George Mambio'nun yani çok kritik bir noktadayız çok kritik bir noktada istedim. E, yani insan hayatları bir kere söz konusu. Birçok insanın ayrımcılık yüzünden, e, nefret suçları yüzünden, baskı yüzünden e, hayatları e, zehir oluyor. Hayatları birbirine giriyor. E, Macaristan'da da mesela Macaristan'dan örnek vereyim. Yani Türkiye'de o kadar çok Türkiye konuşuyoruz ki. Hani Türkiye'de olanları zaten gözümüzün önünde. Mecliste bile işte insanlar artık saç satacak kadınlar. Saça, baş başa ee, üstelik de engelli bir milletvekilinin Şafak Povey'in e, bir gece hastanede yapmasına sebep olacak şekilde protez kolunu bacağını çıkaracak şekilde artık bir hınç bir nefret halinde saldırabiliyorlar. İşte kutuplaşma bu demek yani karşısındakini e, tamamen artık insan olarak görmekten çıkma noktasına gelmiş vaziyetteyiz Türkiye'de artık bu popülizmin e, sonuçları toplumda görüyoruz yani her tarafta. Ee, fakat Macaristan'da da işte benim her gün e, oğlumu okula bırakırken önümden geçtiğim e, net e, Sabahçak gazetesi vardı. Evet, ben buraya ilk geldiğimde e, Eylül-Ekim aylarında o zamanlardan ondan bahsediyorduk. Ve işte şimdi orada e, e, Neb Sabah Şark gazetesi, işte bu sol muhalif bir gazeteydi. Macaristan'ın en büyük e, muhalif gazetesiydi. Hükümetle e, de ilintili olduğu söylenen bir dış e, bağlantılı şirket, medya şirketi aldı. Ve bu e, birkaç ay içinde de bu gazeteyi kapattı. Evet. Yani o, onun bağlı bulunduğu medya grubunu aldı. Ve şimdi ben her gün ona tanık oluyorum. Yani oradaki gazetecilerin işe gittiğini görüyordum vesaire falan filan ve birdenbire yok oldular. Bittiler, gittiler. Biraz bir sürü direnmeye çalıştılar ama şimdi oraya işte koskoca yeni şirketin adı konuldu. Ve bu şekilde işte o gazetecilerin hayatlarını oldu vesaire. Türkiye'de de işsiz kalan o kadar çok gazeteci var ki biz o dramları... O yaşanan insanların, ailelerinin işsizlikle vesaire yaşadığını tabii çok az duyabiliyoruz. Biz işin Türkiye'de baskı kısmı o kadar ağır ki insanların yaşadıkları baskılar gazetecilerin. Tabii o kısmındayız. Ama bir yandan da Macaristan'da da ben bunu düşünüyorum. Ne oldu o insanlara vesaire diye biraz da takip etmeye çalışıyorum. Tabii çok büyük zorluklar var. Şimdi gazeteciler Amerika'da da işte basın özgürlüğünün aslında o hep işte filmlerden vesaire e, Amerika'yı kurtaran son durak gibi adeta filmlerde vesaire lanse edilen basın özgürlüğünün hep bir skandal ortaya çıkar gazeteciler yazar ve o şekilde işte hükümet değişir e, işte kötüler e, dışarı atılır devletten artık yani şey yapamazlar ellerini uzatıp Amerika'yı boğamazlar vesaire. Şimdi Trump yönetimi açıkça gazetecilere veriyor, veriştiriyor. Onları aşağılıyor. <gülüyor> Ve daha da fenası, daha da fenası. Şimdi bu bir işin çok zaten vahim yönü. Bir de işte Steve Bannon gibi en yakınlarından biri olarak, isim olarak lanse ettiği, yalan haber yapan, nefret kısımları Suçu kapsamına giren tarzda haberler yapan Breitbart sitesinin e, kurucularından, sahiplerinden e, bir ismi e, Beyaz Saray'a geliyor, oturtuyor. Şimdi e, bir yandan hani gazetecinin aşağılanmasını yanı sıra bunu yaşıyoruz dünyada. Bir de anti tez bir gazetecilik doğuyor. Gazetecilik diyebilirseniz tabii. E, bir sarı basın. İşte daha önceki programlarda da bahsediğimiz o yellow journalism yapan yani artık gerçeğinin kırıntısının belki ancak olduğu e, tarzda haberler yapan e, medya türüyle karşı karşıyayız. Ve insanlar da hoşlarına da gidiyor bu tür gazetecilik, tüketiliyor bu gazetecilik e, maalesef dünyada. Bir talep var. İşte geçen hafta bahsetmiştim Macaristan'da metrolarda dağıtılan e, gazetelerden. Ve insanların ne kadar büyük keyifle okuduğundan her sabah işte ben buna da tanık oluyorum. Öte yandan da bir, bir karşı çıkışta e, göze çarptı. Aslında Hı. bir Amerika Birleşik Devletleri'nde yalnız çeşitli Hı. alanlarda da bir şeyde odaklanan e, bu devir teslim töreni gününe de odaklanmış olan evet. ama devam etmekte olan çeşitli gösteriler ve karşı çıkışlar var. Bunlardan biri de... Evet. Gazetecilerin özellikle Beyaz evle çalışan gazetecilerin evet. kendi bel kemiklerine sahip çıkma çabası diyebileceğimiz önemli bir açık mektup yayınlanarak biz belirleyeceğiz gündemi siz belirleyemezsiniz ister erişim sağlansın ister sağlanmasın biz alternatif yapacağız haberlerin peşinden koşacağız diye de bir karşı çıkış oldu tabi. Tabii tabii yani muhakkak var zaten Amerika'da da olsun bir zahmet evet. yani bu kadar <gülüyor> Türkiye'de de olmaya çalışıyor veyahut da yani hakikaten Macaristan'da da şimdi bir sürü bir sürü işte başka sorunlar da var. Ee, en son mesela e, sivil toplumun da mesela gidilmeye başlandı burada. E, sivil toplumun üstüne gidilme e, noktası da yani daha önce de vardı. Daha önce böyle bir e, baskı zaten e, yükselmekteydi. Fakat son dönemde burada tabii bir de şey var. E, George Soros'un e, Açık Toplum Enstitüsü üzerinden yani onun hı hı. E, hedef haline getirilmesi üzerinden. E, fakat bu Onunla beraber aslında bambaşka e, yani alakasız e, veya tabi açık bulunan işte yaşamak için hayatta kalmak için fon da almış olan almak zorunda kalmış olan e, bir takım sivil toplum dernekleri e, ve işte şey, sivil toplum örgütleri e, kapanma riskiyle karşı karşıya ve işte bazılarında işte telekulaklar bulunuyor. Üstelik de mesela e, bu da çok acıklı ve komik bir hikaye Trajikomik bir hikaye Telekulak ve işte şeylerin e, istihbaratın, Macar istihbaratının vatandaşlar üzerinde Fazla bilgi edinmesine Vesaire karşı çıkıp bu konuda özellikle Çalışan bir sivil toplum Örgütünün mesela e, Bürosunda şey çıktı e, bir, bir, bir Böcek vesaire denilen o Dinleme aletlerinden çıktı <gülüyor> Yani böyle haller yaşanıyor şimdi burada burası da bir Avrupa Birliği ülkesi Maalesef o yüzden çok fena işte irtifa kaybediyoruz ee, işte Avrupa Birliği e, haklar özgürlüklere sahip çıkıyor vesaire e, hayalinden idealinden geldiğimiz nokta e, korkunç bir nokta işte bir keza işte şeyler e, mülteciler e, S -S -S -S Sırbistan sınırında işte hem Hırvatistan Sırbistan sınırında hem işte şeyde Macaristan'ın sınırında. Korkunç haldeler. Yani bir yere gidemiyorlar. Orada kala kalmış vaziyetteler. E, müthiş e, kış şartları. E, bütün bunların yaşandığı popülizmin aslında sonuçları bunlar. Çünkü işte e, mantıklı sonuçlar politika öldürüldüğü için yok edildiği için toplum sorunlarına, var olan dünya sorunlarına e, mantıklı bir, işte, bir diyalog zeminiyle çözüm bulunamıyor. Çünkü sadece sabah akşam birbirini şeytanlaştıran topluluklar ortaya çıkıyor. İşte burada da göçmenler göçmenler sabahtan akşama kadar göçmenler Nasıl sanırsın ki e, Macaristan'ın her tarafında böyle şeyler var yabancılar var vesaire. Son derece homojen bir toplum Macaristan. Ve normal şartlar altında insanın ee, özellikle bir seçici ülke Geleceği bir ülkede değil, Macaristan yani göçmen olmak için ekonomik olarak e, çok fazla olanak yok, e, muhteşem bir hayat ve bambaşka bir e, gelecek sunulmuyor, vade edilmiyor bir sosyal e, bu anlamda insanın sırtını koruyan bir e, dayanacağı bir e, zemin şey yok, bir, e, düzlem yok. E, fakat işte hep bunlar konuşuyoruz. Keza işte şimdi çok ironik şekilde Trump döneminde de işte Müslümanlar Ankara'da çok seviniyor böyle bazı çevreler Trump geliyor vesaire diyor ama işte hakikate inanılmaz nefret söylemleriyle İslam'a ve Müslümanlara karşı yaklaşanda kişiler söz konusu bu yönetimde. Evet şimdi bu, burada pardon kestim mi? Evet tabii ki. Önemli bir şey daha var yani özellikle iklim ve bu enerji, kömür, fikirli enerji kaynakları konusunda evet. dünyanın sonunu da getirebilecek kadar feci bir olayla karşı karşıya üstelik de Putin'le kendi aralarında da gizli bir anlaşma yaptığını da açık olarak e, biliyoruz bu şimdi yaptırımların kaldırılması halinde Kuzey Kutbu'nda zaten e, tarihin en düşük evet, seviyesine evet. erimiş olan buzların altında yeni en pis petrol arayarak dünyanın sonunu getirmeye hazır bir kitle var. Öte yandan e, Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak da e, BBC ile BBC'ye verdiği bir mülakatte... Donald Trump'ı daha realist gördüğünü belirterek bir e, el uzatmış ona da BBC Radio 4'te Today programı için Matthew Price'ın sorularını yanıtlamış ve yani ben e, Trump'ın daha gerçekçi olabileceğini düşünüyorum. Obama'dan önceki Amerikan başkanları Avrupa Birliği üyesi olmasa bile Avrupa Birliği'nin bir parçasıymış gibi hareket ederler ve Avrupa Birliği'ne tavsiyede bulunur. Vardı. Duyarsız kalan bir çerçeve çizdi ee, Obama falan diyor. Ben Trump'ın daha gerçekçi olabileceğini düşünüyorum ve böyle başkalarının üzerinden yapacağı işleri başkalarına taşere ederek vekalet savaşlarıyla bu işi yürütmeyeceğini Düşünüyorum demiş. <gülüyor> yani ben buna hakikaten böyle gülüyorum çünkü çok acı bir şey şimdi. Obama yönetimi e, ilk yıllarından beri e, bir doktrin edildi. O da e, dışarıda fazla e, Amerikan işbirliğinin operasyon yapmaması azla işlere karışmaması bu e, tamamen istihbaratta e, şey e, Obama doktrini olarak hatta geç siyasetinde daha önce e, Amerika'nın giriştiği işte Güney Amerika'da vesaire tarihi e, bütün o e, girişimleri de şeye alarak e, bir e, karedeskop şeklinde böyle e, üzerinden geçerek biz ne zaman bir şey elimize attıysak daha beter oldu gibi hatta bir rapor sunulmuştu kendisine hı hı. E, ve a, Obama bunu benimsedi. E, aslında Suriye'de vesaire de korkunç bir politika yürütülmesinin ve işte tamamen işte bir, biraz cihatçılara desteklensin, birazcık cihazçılar desteklensin, yani, ilim, pardon cihatçı bir ılımlı böyle bunlu muhalifler. Ondan biraz işte şeyler e, YPG desteklensin e, Kürt oradaki savaşçılar vesaire derken böyle e, bir denge politikasıydı vesaireydi derken korkunç sonuçlar ortaya e, çıkaran ve Pentagon'un bir tarafı desteklediği şeyin diğer tarafı silahlandırdığı bir tablo ortaya çıktı. Obama bu konuda dışarıda olmadı fakat böyle bir prensibi vardı fazla işte dışarıda e, bir takım şeylere girişilmemesi maceralara. Bu gizli e, operasyonları falan. Hayır aynı zamanda işte drone savaşları vesaire de e, silah böyle e, ya yani direkt e, birebir e, özel e, şeylerin güçlerinin kullanılması Amerikan özel güçlerinin falan kullanılması değil. dronelar yoluyla insansız hava araçları yoluyla saldırılar yapılması da Obama döneminde aldı başını gitti. Dolayısıyla... Obama yönetiminin ben başarılı olduğunu bu konuda vesaire çok prensip sahibi olduğunu söylemiyorum. Ama şimdi gelen yönetim şimdi gelen yönetim yani üst akıl falan böyle diye yazıp çiziliyor ya Türkiye'de ya da işte Amerika işte, işte işte Türkiye'de darbe yapmaya kalkıştı yok efendim işte bizim işte şey düşmanlarımızı besliyor işte terör destekliyor falan filan. Şimdi gelin bakalım. <gülüyor> şimdi başlayan Trump yönetimine. Çünkü Mesela CIA'yı şu an devralacak olan e, ma, e, yani adam Mike Pompeo'yu e, bir ele aldığımızda e, bir kere e, şeye karşı radikal İslam'a karşı ve radikal İslam kapsamına mesela Müslüman kardeşler de giriyor Türkiye'deki oh, oh, her şey ne kadar çok girebilir benim yani hayal gücünüzü bırakıyorum bu tarafını Amerika'ya birinci derecede tehdit görüyor İslam'ı ve şey diyor yani biz buna karşı diyor bir e, adeta haçlı operasyonu yürüteceğiz kutsal savaş yürüteceğiz diye demeçleri var şimdi dolayısıyla bir haçlı ve işte yani bu işi bir Hristiyanların e, Müslümanlara karşı İslam'a karşı savaşı olarak kafasında şekillendiren bir CIA direktörü Türkiye'ye Türkiye, <gülüyor> Türkiye gelirken bunda artık yani nasıl bir bir süresi olduğunu bilemiyorum ama e, ofise gelirken şey şeyin başına gelirken şimdi yani e, bence üst takım yeni başlıyor. Evet. Daha niye komik bulduğunu <gülüyor> anlamadım ama daha neyliyim? Komik değil hiç... yani gidiyorum bozuldu yani o yüzden yani. Ya şimdi mesela Amerikan bir falan filan şey son derece artık nasıl e, bir anlamda idare edeceğini nasıl böyle Ankara'daki yönetimine hoş bilemeyen bir kişi Cümbes. Buna rağmen işte, işte şey işte o işte darbe konusunda da işte o yap. Diye neredeyse basında suçlandı, şimdi işte terör örgütlerini destekliyor, şimdi başkanlığa hayır diyor, kampanya kampanyalar Türkiye'de, medyada, kalan medyada diyelim. <gülüyor> Dolayısıyla şimdi yani bundan sonraki dönemde vallahi yani ne, ne, ne diyecekler ben bilemiyorum yani. Çünkü Trump yönetimi gerçekten her türlü taktiği her türlü yönetimi, yöntemi... Kendi amacına erişmekte kullanmaktan çekinmeyecek bir Daha nasıl anlatayım? Yani ben e, lütfen kendimi yazdığım için söylemiyorum. P24'te, e, P24 P. blogda e, Trump dizisi yaptım bir tane. Yönetimindeki insanlarıyla ile ilgili profiller çıkardım. Trump ile ilgili yazılmış bütün biyografileri elden geçirip, e, bütün e, belgeleri erişebildiğim tarayıp, bu adamın hayatı kimdir bu adam? diye e, bir ortaya çıkarmaya çalıştım. Ve kendisi New York'ta ilk yani işte yükselişinde ve e, daha sonrasında mafya avukatını avuka, e, avukatlığını yapmış insanları e, en böyle Watergate'ten tutun şeye kadar e, daha öncesinde e, CIA'nin e, vesaire e, ilk oluşmasından itibaren en kirli operasyonlarına girişmiş insanları yani devlet içinde çalışıp da Sonradan legal işte hukuk vesaire işlerine geçip avukatlık mesela yapmaya başlamış insanları kullanmış biri. Ve iş hayatında yükselişini bu gibi insanlara borçlu. Yani böyle bir karakterden bahsediyoruz. Evet hatta evet. Ro Rosenberg'liler davasında Ethel Rosenberg'i e evet, evet. suçsuz olarak kanıtsız olarak idama gönderen avukatın da başından beri dostu. Hatta sonra kendisi avukatlık barodan da atılmış birisi ama onla uzun süre yakın ilişkileri olmuş bir adam Trump. Çok karanlık bir geçmiş var. Çok çok karanlık bir geçmiş ve ondan dolayı yani işte biraz önce şeyden bahsettik hakikaten iklim değişikliğinden. Ya yani bütün bu dönemi biz bir şekilde yaşayacağız. Nasıl atlatılır dünya, ne olur, onu, e, kim kalır, e, kim ne olur bilemiyorum gerçekten. Ama bildiğim bir şey var. E, bu iklim değişikliğiyle ilgili işte, e, Rex da Dışişleri Bakanlığı'na gelen e, son derece e, hakikaten bütün kariyerini Exxon'da geçirmiş, petrol şirketinde geçir, geçirmiş, bütün hayatını e, ta, tamamen petrol işine vermiş bir insan olarak. Ee, iklim ile ilgili çok feci bir takım şeylere imza atacağına şüphem yok. Ayrıca ee, da e 60, 60 bile evet. zaten Putin'le işte Rosneft arasında Exxon'la Kuzey Kutbun'da. Artık'ta petrol rezervlerini işletmek üzere çok büyük miktarda 500 milyar dolar gibi yarım milyar dolar gibi şey yarım trilyon dolar gibi bir anlaşmanın da Bizzat aracılığını yapmış taşeronluğunu yapmış şahıs hatta Rusya'nın büyük dostluk nişanı Putin tarafından kendisine takdim edilmiş bir adam ve şimdi kaldırılınca ki muhtemelen kaldırılacak Ukrayna'yı istila etmesi üzerine Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımları Rusya'ya. O zaman da Kuzey Kutbunda da araştırmalar başlayacak ve bu iş, işin sonuna çok daha yaklaşmış olacağız. Dünyanın sonuna demek ki. Aynen ve bun, bunlar işte geri dönüşü olmayan tarafı işin. Yani bizim çocuklarımızın, bizden sonraki nesillerin e, çok acılarını, sıkıntılarını çekeceği, bizim de hayatımız, ömrümüz boyunca de, e, bunlara tanık olacağımız, bu acılara tanık olacağımız bir ikim e, maalesef e, çöküşü bizi bekliyor. Bütün bu hatalar üst üste bindikten sonra ve işte meta işte gene Türkiye açısından şunu söyleyeyim bu kadar sabah akşam küt küt işte devlet bağımsızlık ne olacak bilmem ne falan deniyor. Exxon, Kuzey Irak'ın özelleşmesine ve Irak'tan kopmasına bir numara sebep olan aslında şirket şeylerden dönüm noktalarını yaratan şirket diyebiliriz. Sırf petrol kendi şeyi için araştırmaları vesaire için. Yani ben burada niye böyle olmuş falan demiyorum ama Türkiye'de bizim milliyetçiler böyle Trump Trump diye kalkarken veya Trump böyle milli ı, ı, ı, ittifak yani hiç Türk hiç, e, falan konusunda hiç beklemedikleri şeylerle karşılaşabilirler. Ya e, de tadım, gözünden evet. kaçmamıştır herhalde ben görmedim senin yazında ama. Yani Trump'ın özellikle Rex Tillerson hakkında söylediği e, muhteşem bir özlü söz var. Onu tekrar etmeden geçemeyeceğim. Rex Tillerson çok başarılı bir insandır diyor. Bir ülkeye girer, petrolünü alır, çıkar. Başka bir ülkeye girer, onun petrolünü alır, oradan çıkar diye bir açıklaması var. Artık bunun ötesinde bir şey söylenemez herhalde zaten. Aynen yani ben e, ayrıca bu işte şey, Kuzey Irak ve Kuzey Irak petrolleriyle Exxon e, konusunda bir yazı yazmayı düşünüyordum ve orada bundan işte bunu taklıyordum e, or oraya e, onları bah bahsedeceğim yani bu e, ilginç yani çılışının hakikaten e, işte şeytana tabucunu ters giydiren müzakereci dedim hakikaten tam bütün kariyeri sizin e, bahsettiğiniz Trump'ın bu sözü üzerinin ne odaklı gibi yani adeta tamamen böyle geçmiş bir yani e, üniversiteden dışarı adımını attığından itibaren bugüne kadar ee, bu yaşına kadar sürekli e, sadece bu şiarla yaşamış birisinden bahsediyoruz. Birdenbire Dışişleri Bakanı olduğunda da e, değişmesi, evrim geçirir, <gülüyor> evrim de yok artık ama neyse ee, olur mu? Ee, ben şüpheyle karşıl karşılıyorum ve işte Roy Cohn da biraz önce bahsettiğimiz o şeyin Trump'ın avukatı, o işte şey... Roy e, Cohn, Evet, evet. E, bütün bu işte Mahya'nın avukatlığı yapmış e, isimlerden işte olarak bahsettiğim ve sizin de dediğiniz gibi Amerikan yönetiminin en kirli bu bütün cadı avı o McCarthy dönemindeki en yani McCarthy çığırından çıkaran adam olarak anılıyor Roy Cohn. Ve e, yıllarca e, Trump'ın işte iş hayatını yükselmesinden tutun Trump'ın bütün hayatında yani imzasını atmış rol modeli denilen kişilik. O konuda da işte bir yazı yazmıştım 24'de ve yani orada yani bir, birisi varsa hayatını böyle tamamen e, biçimlendirmiş olan Trump'ın Roy Conder deniliyor. E, o zaman işte bakalım bizi nasıl bir dünya gerçekten 4 yıl en azından bekliyor. Göreceğiz. Göreceğiz evet. Bekleyeceğiz ve göreceğiz. Son... Olarak şeyi hatırlatayım. Bu arada Rusya uzmanları, Rusya konusunda çalışan çok başarılı yani dünyanın genelindeki uzmanlar hep şuna dikkat ediyorlar. Putin daha dengeli, daha bir anlamda klasik uluslararası ilişkiler aklını temsil eden figür haline gelmek zorunda kalacak. Çünkü işte deli, deli görünce sopasını saklar vaziyetinde. Bir Trump faktörü dünyaya gelince beri Rusya başka bir... E, figüre dönüşmek e, biraz durumunda kalacak gibi gözüküyor. İşte bakalım Türkiye'de etkileri, Türkiye'nin ve bütün Avrupa'nın aslında Rusya ile ilişkileri de aslında e, ne olacak? Nasıl şekillenecek? Evet. Göreceğiz. Görüleceğiz hep beraber. Peki, çok teşekkür ederiz. Evet. Ben teşekkür ederim. İnşallah ikimi en azından kurtarabiliriz. Bu dünya bir aklını başına değişebiliriz bu dört yılda diye hala umut etmek istiyorum şansımız var mı size sorayım Hala e, elbette e, var bu, yok. tamamen bize bağlı Bittiği mücadeleye şey. bağlı ve şeyde de çok e, güzel bir haberle bari bunu kapatalım bizim programda artık spora geçeceğiz ama çok e, önemli bir gelişme olmuş ve Kuzey Dakota'daki bu petrol boru hattına karşı direnen yerlilerin e, mahkeme önünde çok önemli bir dava kazanmışlar. Hiç beklenmiyordu aslında. Ve devam ediyorlar yola. İşte mücadele de bu şekilde gidiyor. Evet. Mücadelede durmak yok. Yola Durma, devam ediyor. <gülüyor> Aynen öyle. Belki çok teşekkürler. Beri. Görüşmek üzere. Seyyare Teyze'nin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete Cem Çetinle Spor. Günaydın Cem. Günaydın Mel Günaydın Cem Bey Merhaba. Günaydın sevgili Cem Merhaba. Evet ne ile başlıyoruz tenisle mi? Evet tenisle başlayalım çünkü ee, dün haftanın en önemli spor olayı gerçekleşti Avustralya Açık'ta hı hı. Melbourne'de ne oldu? E, Sırp zatet Djokovic ikinci turda havlu attı. Evet, bu beklenmedik bir şey değil mi? Hiç, hiç, hiç beklenmedik de diyebiliriz yani. E, büyük bir sürpriz. Belki de 2017 yılının öyle e, en önemli sürprizlerinden bizi gerçekleşmiş de olabilir. E, bu ilk kreşlemin şampiyonluk büyük iki şampiyonluk adayından biriydi, diye Möri, diğer iki numarasıydı. Başı Djokovic. E, Bir iki hafta önce de yanılmıyorsam Doğa'da galiba böyle bir muhteşem bir final oynadılar. Böyle yine yani çok kazandı. Yani yine böyle bir final bekleniyordu. 100-100 km başlarının ama ikinci turda istomine İstomin Özübek'e raket. Dünya klasmanında 117. basamakta bulunan bir raket. Yani Gülşehir'e herhangi bir başarısı yok. Ama yani, 2009'dan beri her granjleme katılmış bir oyuncu yani tenis severlerin bildiği bir isim ama Melbourne'de en fazla e, üçüncü türü görmüş bir isim e, diğer granjlemlerine baktığımız zaman Roland Garros'ta e, ikinci türü geçememiş, Wimbledon ve Amerika açıkta da birer defa dördüncü türü görmüş bir raket. İşte bu raket Djokovic'i 3-2'lik e, bir skorla mağlup etti setlerde birbirine çok yakındı. 7-6, 5-7, 2-6, 7-6 ve 6-4. Yani setlerde bir arada Djokovic 2-1 arada e geçti. Evet. Ee, dördüncü set Tayyip Birek'le e, istominli oldu ama e, tahmin ediyorum ki e, bütün tenis semerler yani 2-1'den sonra Djokovic bu maçı almış aldı diye düşünmüştür. Ya ne bileyim kaybettiği dördüncü setten sonra derhalde beşinci seti e, Djokovic rahat alır diye düşünmüştü ama İstomin yani e, Juković'i e, mağlub etmeyi başardı. Yani e, muhteşem bir maç, kimsenin beklemediği bir tablosu koş. Hmm, Djokovic'in kariyerinde de ben böyle bir mağlubiyetler aslında yok. Yani en son yani böyle Wimbledon turnuvasına ikinci turda meda etti. 2008 yılında Wimbledon'da o zaman. Marat Safin'e yedilmişti. Ama Marat Safin 75. sıradaydı. Ama yani Marat Safin sonuç itibariyle e, Stomin'den daha başarılı bir rakipti. O dönem için konuşuyorum. E, 3-0 mağlup olmuştu o zaman Marat Safin'e ama e, bu kadar büyük bir sürpriz. Yani Stomin'e kaybettiği gibi bir maç değildi. Geçen yıl olimpiyatlarda e, Rio'da ilk turda Del Potro'ya mağlup oldu. Del Potro'da e, 141. basamaktaydı ama Del Potro'da mesela Grand Slam kazanmış çok önemli bir hareket. Sakatlığından dolayı uzun bir süredir koltlardan uzak kalmıştı. Onun için böyle dünya klasmanı 141. sıraya kadar girilemişti. Yani o ilk tur, evet kimse beklemiyordu çok o Ama böyle bir mağlubiyet değildi o. Yani. Böyle bir şaşırtıcı bir mağlubiyet değildi o. Istomine, e, yani Istomine'nin maç sonrası sözleri de zaten bu mağlubiyeti, ne kadar büyük bir sürpriz olduğunu açıklıyor diyor ki e, dedi ki yani 5 sette e, Djokovic'i mağlup etmek gerçek dışı bir şey. E, ben böyle bir şey beklemiyordum. E, sadece oyunuma bayıldım diyebileceğim şekilde açıklamada oldu. Yani hele ki bir Grand Djokovic'i böyle 5 set mağlup etmek e, Antep'in 117. sezonunda bunlar pekti yani gerçekten hiç beklenmedik bir skor ama Baç'ı izlerken de yani altını çizmek istediğim bir şey var böyle favori hareketlere karşı oynadığınızda mutlaka risk almanız gerekiyor atak oynamanız gerekiyor hiçbir zaman savunmada kalmamanız gerekiyor. Bunu yaptı yani zaten Doz'dan kazandığı 63 puan bunun en önemli göstergesi Djokovic'de bu 68 oldu ama Djokovic'de çok fazla basit hata yaptı 72 tabii olayın bu başka boyut ama ee, İslami'nin de e, bu galibiyeti ne kadar çok istediğini, ne kadar fazla risk aldığını ve göze hoş gelen de bir maç olduğunda söylemeliyim. Yani, muhtemelen çok oyun çaydanları büyük bir şok yaşamıştır ama e, içlerinde tenis severler bu mağlubuyla üzülmemiştir. Çünkü çok e, güzel bir karşılaşma oldu. Yani. Böyle, güzel bin yılların olduğu e, bir karşılaşma oldu hemen şurada altını çizeyim. Bugüne kadar beş defa karşılaşmıştı. Bu iki raket, e, her birini Djokovic kazanmıştı. Ve sadece bir set kaybetmişti İstanbul'a karşı. Böyle bir İstanbul'un e, Djokovic'i Melbourne'e e, evine gönderdi. Evet. Peki Avustralya açık devam ediyor. Tabii, tabii. Ee, onunla ilgili birkaç yorum tabii. da şey yapabilir tabii. miyiz? Tabii. Şimdi mesela Möğren'in yolu açıldı diyenler var. Djokovic'in elenmesinden sonra. Ee, evet. Böyle bir varsayım geçerli olabilir. Möğren'in yolu açılmış olabilir. Şu anda en hmm, formda iki raketten. İşte Möğren diğeri Djokovic Peki tabii en çok önemli beklenen şey Federer'in e, ne yapıp ne yapmayacağıydı. 35 yaşına geldi. Bir süreden bir sakatlığından dolayı 4-5 aydan beri kortlarda gözükmüyordu. O da e, iyi bir başlangıç yaptı diyebiliriz. İlk Tuzdağ çok fazla zorlanmadı. Şimdi 3. turda Berdik'le karşılaşacak. Çek Raket. E, hemen altını çizilmekte fayda var. Federer e, bu defaki Avusturali açıkta 17 numaralı seri başı olarak e, bulunuyor. E, daha hiç e, böyle bir tabloyla karşılaşmamıştık yani ilk Dört içinde yer alan bir e, raketten bahsediyorsa bir sakatlığından dolayı olduk. Klasman da oldukça gerileri düştü fedeler. Tabi üçüncü turadaki e, Berdik maçı İsviçreli için gerçek bir sınav olacak. Yani hangi durumda olduğunu daha net bir şekilde görebileceğiz Berdik karşısında. Berdik de e, böyle favorilere karşı ters gelen bir raket olduğunu belirtmeliyim. E, aslında... İyi bir raket ama e, inişleri ve çıkışları da e, olan bir raket verdik. E, Tabi bu turu geçtikten sonra eğer Federer bu turu geçerse gördüğüm turda e, Berdik'ten daha zor bir rakiple eşleşecek. O da Japon Nishok Nishokuri. E, o da e, son dönemin çıkış gösteren isimlerinden biri. E, Tabi Berdik'ten bana göre daha iyi bir raket. E, Federer işte Berdik karşısında sergileceği performansı göre Şükür maçında da neler yapabileceğinin konusunda bir fikir sahibi olacağız. E, diğer topülasivlerden bizim Nadal e, onun da ne, yap ne yapacağı merakla bekleniyordu. O da ilk iki turda e, fena değildi. Özellikle dün Baghdat karşısında izlediğim maçta e, rakibini darmadağın etti. Sanki eski günlerine geri dönüyorum mesajını veririz bir, e, bir maç ortaya koydu. Ne zaman Şu, bitiyor? Alexander, Efendim? Avustralya açık ne zaman sonuçlanacak? Ee, gelecek pazar günü Grand Slamler iki hafta sürüyor ee, normalde iki haftalık e, mücadele işte ikinci hafta e, pazartesi başlayacak Şimdi tabii e, Zverev maçı çok önemli e, Nadal'ın da yani gerçek performansını çizgisini Zverev karşısında göreceğiz Zverev Alman gözüküyor ama Rus asıllı bir Alman Alexander Zverev gelecek vadeden isimlerden bir tanesi olarak gösteriliyor. Ve e, çıkışa da geçti diyebilirim. E, Nadal karşısında da sürpriz bir galibiyet, sürprizin altını çiziyorum. Benim için sürpriz olmayacak ama pek çok tenis üniversite şaşırabilir. Yani, Ziverev kim diyebiliriz Tenisi çok fazla yakından takip etmeyenler ama e, önemli bir oyuncu olacak. Olma yolunda ilerliyor. Etkili servisleri var. İşte, duygularını kontrol ettiği zaman Gerçekten e, çok tehlikeli olabilecek bir isim. E, merakla bekliyorum yani bu karşılaşmayı Tabii bundan dolayı gerçek performansını görme alakası da önemli bir karşılaşma olacak. Evet gelecek ee, haftada konuşma fırsatımız olacak. Favori evet. e, isimlerini de alarak bitirelim bu tenis e, mevzunu. E, e, bitirelim. Murray'nin Murray yolu açık. İki finalisten biri Murray olarak görüyorum. Tabi e, tabii diğer... şimdi yenilince daha kolaylaştı işlerimiz, tahmin işlerimiz. Djokovic yenilince favori göstermek. E, aslında yani ben Djokovic hiçbir zaman ısınamadım Yani e, Djokovic ona devam ediyor olsa da yine e, iki finalistten biri Murray olarak e, gösterirdim. Tabii benim gönlümden geçen final eee <gülüyor> federal gerçi algerçe şey dilek etmedim Adana'da. E, federal alt tarafta mı üst tarafta ama galiba Möre ile e, aynı evet üst tarafta Möre ile aynı e, tabloda yer alıyorlar. Dolayısıyla hmm. ya, yarın finalde yarı evet. evet bir finalde elemecek. alacak. Yani alt tarafta da e, yani baktığımız zaman hiç e, fena değil. E, Gümbür geliyor. Ondan da büyük beklentiler var. Bugüne kadar bu beklentileri karşılayamadı ama Kanadalı bu defa e, Melbourne'de onu finalde izleyebiliriz peki son önemli. olarak kadınlarda durum nedir? kadınlarda önemli bir şey yok önemli sürp yani, evet, sürprizler var ama mesela Bikelbel bir numaralı seri başı 4. tura yükseldi i̇şte, Serena Williams e, eski gibi <gülüyor> ilk iki maçını çok rahat kazandı e, Kuznet Sova'nın performansını çok iyi e, buldum Rus Raket e, 4. tura yükseldi ee, tabii iki büyük sürpriz. Bir tanesi sahalibin 4 e, numaralı seri başı Halep'in Zorban Halep'in 1. turda elenmesi. Diğeri de 2 numaralı seri başı Radvanska'nın 2. turda e, Hırvat e, Baranoy'a kaybetmesiydi. Türkiye'deki da, hareketlerden e, e, nedir? Çağla, Çağla Büyük Akçay, ilk turda Fransız Dodene e, iki 1lik skorla mağlup oldu. Yani e, bir hayal kırıklığı Çağla için geçen hafta zaten çok olumlu bir şeyler söylememiştik. Hı -hı. Ee, yani o İstanbul tap kazandıktan sonra zorlanmasındaki performansından sonra bir düşüşe geçti ve hala o düşüş e, devam ediyor. Yani ben e, Osyan Dodeni yenmesini beklerdim. Yani şöyle mukayese ettiğim zaman yani Çalaya yapılan yatırımla e, Dodeni e yapılan yatırım arasında daha kadar fark var. Dodeni engelini geçmesini beklerdim ama e, Dodeni engelini e, geçemedi, takıldı. E, bu da ciddi bir Türk tenis severler için herhalde bir hayal kırıklı olmuştur ama e, tabi ben de üzüldüm e, doğrusunu söylemek gerekirse iyi bir kuraldı diyebiliriz ama e, geçemedi yani. Ama tahminin de o yönde bir e, ipucu da vermiştin bize geçemedi. Evet artık. evet evet. Mesela benim böyle takip ettiğim röketler var e, sempatik bize yakın. Mesela bir, Yunanlı bir kızın e, performansını çok yakından takip ediyorum. Maria Sakkari ee, Yıldız yeni, yeni parlayan bir raket yanıyor. böyle 18-19 yaşlarda bakın, Alize Corne yedi. Yani şimdi e, eğer siz e, bir şey yapmak istiyorsanız, yani o size yapılan yatığının hakkını vermeye karşılığını vermek istiyorsanız, e, korta çıkıp mı e, böyle önemli galibiyetler almanız gerekiyor. İşte Alize Corne, osta, işte Fransa, Ossian'dan, e, mukayese edilmeyecek kadar güçlü bir raket Alize Corne, ama işte bir e, Yunanlı çıkıp. Fransa'nın en iyi hareketini malup ediyor edebiliyor yani Maria Sakadi. Ee, ama bizim kızımız e, yani böyle çok işte alkışlıyoruz vesaire vesaire ama e, bazen çok fazla abartıyoruz. Çocuklara fazla mı gaza getiriyoruz? E, karşılığını veremiyorlar. Yani e, ben buna üzülüyorum. Eee tahmin ediyorum ki kentlere düzülüyordu. Ona güvenenler düzülüyordur. İşte, federasyondakiler de üzülüyordur ama bazı olumsuzlukları da kabul etmediğimiz için işte onlara pişansızlıklara, talipsizliğe bağlıyoruz. Gerçek e, sorunun teşhisini koyamıyoruz ve bunun için de ilerleyemiyoruz. Olduğumuz yerde sayıyoruz ya da e, pik yapın daha da aşağıda dinliyoruz. Evet. Bir dakika olumsuzlukları da e, teşhisini koyup konuşmak gerekiyor. Konuşmadığımız zaman, üstünü örttüğümüz zaman da işte gelişemiyoruz, ilerleyemiyoruz. Peki bir de şey bambaşka bir konuya geçeyim. E, Pasolig ile ilgili bir Cumhuriyet Gazetesi'nde ilginç bir haber vardı. Yani bu Pasolig denen sistemin e, kara borsayı ve tribünde e, kötü tezahürat vesaireyi engellemek, şiddeti engellemek için öngörülen bir sistem. Ama mesela Pasolig'de e, ilham... Biçer adlı Sıvaspor taraftarına Cumhuriyet Gazetesi'nin yazdığına göre çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle maçlara girmeme cezası verilmiş. Yalnız burada bir tuhaflık var. Kendisi işitme ve konuşma engelliymiş. Nasıl çirkin ve kötü tezahürat yaptığını işaret dili kullanarak mı e, anlamışlar? Bunu anlamadım. <gülüyor> bir belirtmek istedim. <gülüyor> Ama da haftanın, haftanın, ayın ya da yılın en e, dikkat edici haberlerinden biri seçilebilir. Tabii ki e, benim gözümden kaçmış. Ama, evet. <gülüyor> e, Selahattin sayesinde yani. bunları atlamıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Selahattin e özel olarak ödüllendirelim o zaman biz <gülüyor> Evet, çok ilginç bir haber doğrusu yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ve kötü tezahüratla engelli, konuşma engelli, işitme ve konuşma engelli kişiye ceza verilmiş. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> İlginç tabii bir başka bir konu var mı? Yani bir konu daha var. Böyle bir, e, takip ettiğim e, buna Sizin hasta olduğunuz hafta e, sevgili Can'la konuşmuştuk diye ikkandı atılacaktır. E, Atletizm Federasyonu'na e, tehdit bir sağlığı iki tane... E, dopingli evet. e, atletin işte federasyon başkanına yönelik e, kabul edilecek bir e, halve söz konusuydu. Hmm. E, fakat e, orada e, önemli nokta şuydu: e, federasyon bu dopingli çıkan sporcuları ceza vermiyor, ama ulusal ajans e, spor bakanlığına e, girişimde bulunarak neden girişinde bulunarak bu sporcuların ceza almasını sağlamıştı. Ben o gün konuştuğumuzda bu haberin yani akşamki haber müteneden bir bir haber olabileceğini düşünmüştü ama o günden bugüne yani kimsenin sesi dahası çıkmıyor. Yani ben şöyle düşünmüş yani bu haber patlak verdikten sonra o yani Federasyon başkanı herhalde koltuğunda oturamaz yani ya istifa ya da bir şekilde bakın görevden çekti. Ne demişti? Çünkü doping Dopingli çıkan sporculara ceza verilmemişti. hala, hala çıkıyor ne? ve federasyon bunlara ceza verilmemişti e, ve e, o taraftan bu tarihi işte, üç hafta bir zaman geçti hala e, bilmiyorum acaba konu e, bir şekilde araştırılıyor mu? Bir şekilde sonuçla bağlanacak mı ama... Evet, Belki de yani... şey değişmiştir amacım Yani doping artık ceza gerektiren bir olay olmaktan çıkarılmıştır. <gülüyor> Bilmiyoruz biz ama duymamışızdır. <gülüyor> Bu da olabilir. <gülüyor> ama yani ben merakla bekliyorum ve e, karşılaştığı zaman soruyorum arkadaşlar yani, arkadaşlara. Ne oluyor? Kimseden, lisesiden çıkmıyor. Yani e, beni ilgilendiren e, şimdi doping konusunda sıfır tolerans, e, Spor Bakanımız da Mada'nın yönetim kuruluna girdi. E, yani şimdi böyle bir olay e, kabul edilebilir bir olay değil. Yani onlar e, dopingde çıkmışsa, federasyon bu e, olayın üstünü örtmüşse ve bunun üzerine de e, bizim e, ajans devreye girip bunların ceza almasını sağlamışsa eee yani bu da başkanının bir şekilde ya istifa etmesi gerekir ya da en sonra feshedilmesi gerekir yani başka mı? bir şeyi yok yani açıklaması yok yani. O Türkiye'de ama... hiç duymadığımız bir kelimeden bahsediyorsun. <gülüyor> ya yani bu tabii sadece Türkiye'ye imsodir yani yani her ülkesi için bunlar geçerli yani bu tür olaylar ama madem mali sıfır tolerans diyoruz. O zaman da grevinin yapılması lazım deyip bir nokta koyayım. Ee, ama da, olayı takip ettiğini de belirtmeliyim. Evet. Bir de şey haberiyle e, bizim evimizdeki haberlerden sonuncusu sayabiliriz önemli olanlardan e, Manchester United e, dünyanın en zengin kulübü haline olmuş. En çok kazanan değilim. Gelir elde eden. Gelir. Gelir ha. elde eden. Kaç? kaç 600'ü yüzü bulmuş mu yıllık e, cirosu? 6 e, dakika. E, evet, 689 milyon avroluk gelirle 11 yıldır bu umvanı elinde bulunduran Real yani, Madrid'i geçmiş. geçmiş. Evet. Penablıçe evet, 157,7 milyon, Galatasaray'da 155,9 milyon avroyla ile onlar da 24. ve 25. sıralardaki yerlerini pardon, 25 ve 26. sıradaki yerlerini, yerlerini muhafaza etmişler. Evet, çünkü burada e, Manchester'ın zermatik geçirisindeki en önemli nedenden biri e, forma sponsorlukları. E, Şevreye zaten 60 yıllık 65-70 milyon euro civarında bir, iki var. E, ayrıca da e, Hasan beni yanıtmıyorsa Adidas'la yapmış oldukları e, anlaşma vardı. İşte Sadece bu iki gelir kaleminden Adidas'tan'da yaklaşık 95 milyon euro bunu daha önceki bir programda da konuşmuştuk bu gelir kalemlerini yerini. Sadece formasından 170-175 milyon <gülüyor> e, euroluk bir gelir. Fenerbahçe için 150 kullanmıştı, değil mi yanılmıyorsam? Evet. Yani, e, Görebiliyor yani Sadece 150 milyona yakın. Evet. E, sadece işte Manchester United e, formasından e, Fenerbahçe'nin kazancıdan daha fazla para kazanıyor. Bir de tabii e, televizyon yayın gelirlerinde İngiltere'de e, çok ciddi paralar getiriyor. Bu yeni da yenilenmişti. Buradan da Manchester'ın e, geliri arttı. O, orada da yaklaşık. 130 milyon falan e, kasasına giren bir rakam var. Yani, evet Manchester United'ın bir de çok önemli bir e, yeni transferi vermiş. Teröre karşı eğitimli silah evet. kullanabilen bir... Gü e, güvenlik uzmanı. Evet güvenlik uzmanı getirmiş. Evet bu da bugünkü, bütün e, ülkede bugünkü derslerden birinde okuduğum bir haberdi. Ee, tabi yani e, bunun bu tür e, terörist karşıda e, önlemlerin alınması gerekiyor. Onun için e, Manchester United'ın lirveye oturduğunu görüyoruz. Real Madrid'i geçtiğini görüyoruz ama e, Real Madrid'in de hemen belirtim e, Adidas'la sözleşmesini e, tahmin ediyorum ki bu yıl içinde yenileyeceği ve e, rakamın e, daha da artacağı yani gelecek yıl e, bu rakamlara baktığımızda tahmin ediyorum ki Real Madrid'in dossunun e, yapılacak yeni ticari anlaşmalarla 700 milyon barajını geçecekti ben diyorum yani bu da e, gerçekten çok önemli bir e, sınırın aşılması anlamını taşıyor e, ve bu paralar daha da artacak gibi gözüküyor yani. Özellikle de bu dijital ee, teknolojinin de devreye girmesiyle kulüpler için yeni bir e, gelir e, kalemi oldu. Yavaş yavaş olmaya başladı. Ve, e, buradan da kulüplerin çok önemli e, paralar kazanacağını düşünüyorum. Şu sıralar futbol hep biz bunları konuşuyoruz, tartışıyoruz. İşte akıllı statlar, statların dijitalleşmesi ve bu dijitalleşmeyle birlikte kazançların e, sosyal medya üzerinden daha da artarak e, 1 milyar satın e, sınırına ne zaman ulaşırlar diye böyle tahminlerde bulunuyoruz Ki benim öngörüm e, iki yıl içinde sanki hmm. e, bu sınıra ulaşılacakmış gibi gözüküyor. Evet. Peki. Bu haftalıkta bu kadar diyelim o zaman. Çok teşekkür ederiz Cem. Şey değil. İyi yayınlar. Yaptı sonra. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Cem Çetinle Spor. Evet, sonuna gidiyoruz programın. Evet belki son dakika olarak verebileceğimiz bir durum daha var. Ondan da bahsedelim. HDP Mat Batman milletvekili Ayşe Acar, başaran Ankara'da kaldığı eğitim sem misafirhanesinde gözaltına alınmış. Bugüne kadar eş başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş'ın da dahil olduğu 12 HDP milletvekili tutuklanmıştı. Tutuklanan vekiller arasında HDP Şırnak milletvekili Leyla Birlikte geçtiğimiz Zavda tahliye edilmişti. Şu anda tutuklu bulunan HDP'li milletvekili sayısının 11 olduğu söyleniyor. Ama gözaltına alınıp tutuklandığı takdirde HDP Batman milletvekili Ayşe Acar Başarı'nın bu rakam artacak gibi de aynı şekilde duruyor. Evet. Peki biterirken şeyi de söyleyelim. Yani maalesef hiç haber olamayan dünyanın en önemli haberlerinden birinin gerçekleştiği bir haftayı da yaşadık. 10. yıl dönümünde dünyanın binlerce kişinin katıldığı törenlerle hem İstanbul'da vurulduğu yerde hem de Avrupa'nın ve Kanada'nın, Avustralya'nın farklı ülkelerin birçok yerinde danılmış bir haber. Bir türlü Türkiye'nin genel geçer gazetelerinin hiçbirinde haber olmayı başaramadı. Bu da tarihe geçecek bir olay olarak karşımızda bulunuyor. Bence buna yakın bir başlıklı şarkıyla da bitirmenin zamanıdır. Edwin Starr, Headline News adlı şarkıyı söyleyecek. Yani manşet haber. Kendisi Edwin Starr önemli bir soul müzik dalında, jenrında önemli şarkılara imza atmış birisi Motown grubundan. War savaş şarkısıya çok iyi biliniyor ama biz bugün manşet haber şarkısını çalacağız Headline News'u kendisi 75 yaşına idrak etmiş olacaktı 2003'te hayata veda etmeseydi bugün 21 Ocak 1942 doğumlu kendisi ama da bir günaydın diyelim hepinize günaydın günaydın günaydın, günaydın. çıkarsız.